Şimdi değinmek istediğim nokta bu. Genelde biz insanlarla davet yaptığımızda, hakimiyet meselesini konuştuğumuzda şöyle itiraz geliyor bazen. Kur'an'da demokrasi yok ki. Bunu eskiden sadece hani avam Kur'an'dan nasibi olmayan insanlar söylüyordu. Şimdi kendini tevhide nispet eden insanlardan da böyle şeyler duyabiliyoruz maalesef. Kur'an'da demokrasi diye bir şey yok ki. Kastedilen ne? Ya işte oy verdiğinden dolayı bir insan tekfir edilmez ki. Çünkü Kur'an'da demokrasi diye bir şey yok. Bundan dolayı insanlar tekfir edilmez. Yani bu, bu şekilde mesele yaklaşan insanlar Kur'an'ın uslubunu anlamış değil. Neden? Bir örnek vereyim. Kur'an'da mesela şöyle bir ayet var mı? Kim ineğe taparsa kafir olur. Veyahut kim ineğe taparsa ibadet ederse müşrik olur. Böyle bir ayet var mı? Yok. O zaman bugün İneğe tapan kişi müşrik olmuyor mu? ve ineğe ibadet yapan kişi kafir olmuyor mu? Cık, hayır. mesele böyle yaklaşılmaz. Bak bir örnek daha vereyim. Kim file secde ederse kafir olur. Kim bir file secde ederse müşrik olur. Böyle bir ayet var mı? Yok. Peki ibadet niyetiyle biri şimdi bir file kalkıp secde ederse o zaman kafir olmuyor mu? Müşrik olmuyor mu? Bunu böyle çoğaltabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Kim Allah'ın bir helalini haram sayarsa müşrik olur diye bir ayet var mı? Yok. Veyahut kafir olur diye bir ayet var mı? Yok o zaman böyle bir kişi o zaman müşrik olmayacak mı? Kafir olmayacak mı? Yine söyleyeyim meseleye böyle yaklaşanlar Kur'an'a göre şirke anlamamıştır. Allah Azze ve Celle'nin dininden bizim öğrendiğimiz kadar şurdur. Genel manasıyla istisnalar var mı? İstisnaları var. Az sonra bir örnekte vereyim. Allah Subhanehu ve Teala kendisini bize kitabında tanıtır. Bir örnek üzerinden gideyim. Der ki, Lillahi vel ard. Göklerin ve yerin gaybı hepsi Allah'ındır. Şimdi burada Allah Azze ve Celle kendisi için bir şey ispat etti mi? Evet ispat etti. Kendisini bu konuda bize tanıttı. Biri kalkıp şimdi bu konuda yani gaybı bilme noktasında Allah'tan başkasının, Allah'tan gayrisinin, Gaybı bildiğini iddia ederse bu konuda Allah subhanahu ve teala şirk koşmuş olur. Niye? Çünkü Allah subhanahu ve teala bu konuda gaybı kendisi için ispat etmiştir. Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu bir konuyu Allah'tan başkasına verenler, bunu iddia edenler bu şekilde Allah'a şirk koşmuş olurlar. Tamam? Bir örnek daha verelim bizim konumuz anlaşılsın diye. اِنِ الْحُكْمُوا illa lillah. Hakimiyet, kayıtsız, şartlız Allah'ındır. Şimdi Allah, Rabbimiz bunu kendisi için ispat etti mi? Etti değil mi? Şimdi biri kalkıp Allah'tan başkasının hakimiyet hakkı olduğunu iddia ederse ne olur? Bu konuda kafir olur, müşrik olur. Niye? Niyesi önemli. Şimdi illet anlamamız lazım. Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu bir şeyi Başkasına verdiğinden dolayı. He, o zaman nasıl anlayacağız şimdi meseleyi? Anlaşılıyor değil mi ne demek istediğim? Şöyle anlayacağız. Rabbimiz kendisi için bir şeyi ispat etmişse, kendi hakkı olduğunu bildirmişse, bunu ister isim ve sıfatta olsun, ister uluhiyette olsun, ister rububiyette olsun. Allah'tan başkasına veren bu konuda Allah'a şirk koşmuş olur. Bir örnek daha vereyim, konu tam anlaşılsın. Misal, Rabbimiz kendisinin er razak olarak rızık verici olduğunu kitabında bize ispat etmiş mi? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ispat etmiş mi? Evet. Biri kalkıp Allah'tan başkasının Razzak olduğunu, rızık verici olduğunu iddia ederse, Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu bir şeyi başkası için iddia ettiğinden dolayı bu konuda Allah'a şirk koşmuş olur. Aynısı mesela yağmur. Yağmuru kim indirir? Allah indirir. Biz bunu kitabından biliyoruz. O da size semadan suyu indiren. Tamam. Bunu şimdi adam kahap derse benim amcam yağmuru indiriyor. Bu adamın şirkinin illeti ne? Veyahut küfrünün illeti ne? Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu bir hakkı Allah'tan başkasına izafe etmesidir. Allah'tan başkası için iddia etmesidir. Mesela anlaşıldı mı? Şimdi o zaman ilk baştaki soruya geri gelelim. Kur'an'da demokrasi var mı? Kur'an'da demokrasi var mı? Nasıl diyeceğiz? Lafız olarak. O zaman şunu sorarız biz de. Kur'an'da inek var mı? İneğe tapmak var mı? He. O zaman Kur'an'a böyle yaklaşamayız şimdi. Allah Subhanahu ve Teala kendi kitabında ki ben daha önce dedim ki bazı istisnalar var. O istisnaya az sonra geleceğim. Hakimiyeti kendisi için ispat etmiş mi? İspat etmiş birçok ayette. Kur'an'da 30 küsur yerde hakimiyeti kendisi için ispat etmiş. Bu konuda Allah'tan başkalarından ki bugün mecliste yapılan bu. Teşri yapma yetkisini onlara verenler üzerinde bu konuda mesela delil var mı yok mu? Var. Açık deliller var. Tövbe suresinin 31. ayeti mesela. <gülüyor> Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Bu Rabler edinmeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Adi ibn Hatim olayında bize nasıl anlatıyor? Şimdi ben hadisin hepsini söylemeyeceğim. Diyor onlar Allah'ın bir haramını helal yaptığında, bir helalini haram yaptığında siz onlara itaat etmiyor muydunuz? Adi diyor ki evet bilakis ediyorduk. Allah Resulü diyor ki işte bu sizin ibadetinizdi. Anlaşılıyor mu? Ben ayın de dedim ya bazı istisnaları var. Mesela şöyle şöyle yaparsanız müşrik olursunuz. Bu çok nadir ama var. Hangi meselede var biliyor musunuz? Hakimiyet meselesinde Allah'tan başkalarına itaat etme noktasında var. En'am suresinin 120.000. ayeti. Birçok derste okuduğum için ayetin hepsini okumayacağım. Bu ayet biliyorsunuz et meselesiyle alakalı. Ayetin sonucu ne? Yani en son lafzı. وَاِنْ وَا اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ müşrikun Eğer onlara itaat ederseniz siz müşriklerdensiniz. Yani bu konuda Subhanallah hiçbir soru işareti kalmasın diye Allah Subhanahu ve teala bu konuda bu lafsu kullanmış ama genelde bak genelde diyorum ki uslup böyle değildir. İster isim ve sıfatlarda olsun, ister uluhiyette olsun, ister rububiyette olsun Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu bir şeyi Allah'tan başkasına veren, ispat eden, iddia eden bu konuda Allah'a şirk koşmuş olur. O zaman şirk nasıl oluşur? Bunu toplayıp bununla bitirelim inşallah. Bazılarının dediği gibi illa bir şeye itikat ederek değil. Mesela Tövbe Suresi 31. ayeti dedik değil mi? Mesela Allah Resulü bu ayeti tefsir etti Aleyhissalatu vesselam. Adi örneğinde ne dedi? Haramları helal, helalleri haram yaptığında siz onlara itaat etmiyor muydunuz? Evet ediyoruz diyor. İşte bu sizin onlara ibadetinizdi. Burada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam itikadı şart koştu mu? Yani Adi'nin yapmış olduğu şey itikat ettiğini şart koştu mu? Hayır. Anlıyoruz ki bir kişi illa şirke itikat etmesine gerek yok müşrik ismini alması için. Bu konudaki delillerimizden bir tanesi de neydi? Tövbe suresinin 65. ile 66. ayetiydi. Değil mi? Mesela kurallarla, değişik sebebin huzurlar var da kurallarla dalga geçen bir grup var. Tamam. Allah azze ve celle bunlara en son ne demişti? Şimdi biz bunları birçok çok terste yaptığımız için hepsini tekrar söylemeyeceğim. La <gülüyor> tahtadiru özür dilemeyin. Kat kefertum ba'de imanikum. Siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Bunlar ne yapmışlardı? Bunlar küfre itikat mı etti? Hayır. Ve la ensaeletum le yekulunna kunna nahudu Onlara sorarsan derler ki biz lafa dalmıştık, eğleniyorduk. Niyetlerinin küfür ve şirk olmadığı ayetle sabit. O zaman ne diyeceğiz? Nauzu billâh. Allah muhafaza. Rabbim bütün şirklerden ve küfürlerden bizi muhafaza eylesin. Tekrar toplayalım inşallah. Bir kişi itikat etmeden de Allah'a şirk bir Allah muhafaza. İlla şirki itikad etmesine gerek yok. Tövbe suresinin 65. ile 66. ayeti bu konuda çok açık bir delildir. Hiçbir şekilde tevil kabul etmez. Çünkü o kurralarla başka bir sebebin de Allah Resulü ile alayı edenler şirke ve küfre itikat etmediler. Bu ayetle sabit. O zaman tekrar söyleyelim. Şirk nasıl oluşur? Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu haklarından herhangi bir tanesini Allah'tan başkasına izafe eden, iddia eden, onlar için ispat etmeye çalışan ve Allah'tan başkasına ibadet eden Allah'a büyük şirk ile şirk koşmuştur. Buna itikat etmesi şart değildir. Tövbe suresinin 65. ile 66. ayeti çok açık bir delildir. Anlatabiliyor mu? Sadece bu ameli işlemesi, na'uzu billah, onu bu konuyla alakalı ne yapar? Dinden çıkarır. Allah'ın izniyle ifade etmiş olduğumu düşünüyorum. Rabbim bizi her türlü şirkten ve küfürden muhafaza eylesin. Bundan sonra böyle bir soru geldiğinde, Kur'an'da demokrasi yok ki sorulduğunda Allah'ın izniyle bu cevap verilebilir. ve دَعْوَانَا davana الْحَمْدُ Rabbi رَبِّ